O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri altı gün içinde altı evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.